Hz. Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle işrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, O'nun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve Kerane lütuflarına, O'nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, O'nun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, O'nun koruyup gözetmesine iltica ettim. O'nun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip, Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle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 Yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.